bu ekonomi ekoloji hazır Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Açık Radyo'dan herkese günaydın sevgili dinleyiciler. Ee, ben Serkan Ocak. Uzun bir süredir yoktum radyoda. Hakikaten buraya gelince çok özlediğimi e, anladım. E, gazetede yoğun çalışıyorum. Bazen arkadaşlarıma katkı sağlamaya çalışıyorum ancak. E, bugün sütüdyoya gelmek istedim. Uzun süredir çevre olaylarını, Türkiye'nin en büyük, en önemli çevre olaylarını... Ee, buradan bir açık radyo aracılığıyla sizlerle konuşup neler olup bittiğini, nerede neler olup bittiğini size anlatmaya çalışıyoruz dilimizin e, döndüğünce. Ee, tabii yazılarda yazıyoruz, nerede neler oluyor. Ee, çevre olaylarıyla ilgili son dönemde benim kişisel gözüm belki bilmiyorum katılır mısınız ama... E, ...daha az e, yazılar çıkmaya, daha az haberler e, yayınlanmaya başladığı... ...okudum gazetelerde, izlediğim televizyon programlarında e, görüyorum. Bunun sebebi şu değil tabii ki yani artık e, çevreyle ilgili e, daha az kötü durumlar var demek değil. Ama, ama günden güne bu basının etki altına, baskı altına alınmasıyla birlikte... E, ...bu basının etki altına alınması bunun en büyük e, neden olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi bu hafta sizlerle yenilenebilir enerjiyi konuşacağız. Yani bu sadece Türkiye'nin en önemli meselesi değil. En önemli meselesi olması gerekiyor tabii ki ama dünyanın e, dert edindiği... ...Türkiye'de de e, en azından bir devlet politikası olmasa bile... E, ...bir takım sivil toplum örgütlerinin e, önemsediği, daha çok dillendirdiği... Özel sektörün yatırımlarının bu yönde e, eğilmesi konusunda bir takım e, sivil kanattan baskıları oluşturmaya çalışan bir takım projeler yapılıyor. Şimdi bunlardan bir tanesini konuşacağız. Tırıya e, Çevre Derneği Başkanı Oral Kaya var telefon attığımızda o konuğumuz olacak. E, günaydın demek istiyorum ben Oral Bey'e. Günaydın, merhaba. Günaydın Serkan Bey. Ben şimdi biraz bahsedeceğim ama tabii sizden dinlemek istiyorum. E, Çanakkale'de en son bir etkinlik yapıldı. İstanbul'da yapılan iklim formunda ben sizinle konuşmuştum. E, detaylı sunumunuzu dinlemiştim. Sonrasında e, detaylı sorular sormuştum. Bu işi anlamak için nasıl yapılıyor? Batı bunu nasıl yapıyor? Yenilenebilir enerji konusundaki dönüşümünü nasıl sağlıyor? Dilerseniz ben sözü fazla uzatmadan size bırakayım. Çanakkale'de ne konuştunuz, neler konuştunuz? Buradan önce başlayalım. Daha sonra e, Türkiye nereye gitmesi gerekiyor ve şu anda nerede bunları konuşalım. Serkan Bey izin verirseniz. Ben bunu çok kısa bir şekilde tarihçesiyle e, devam etmek isterim. Çok sevinirim tabii ki. E, yani biz bu konuyu nereden ne şekilde e, geliştirmeye başladık. En basından oradan e, başlamak isterim. Şimdi bildiğiniz gibi Çanakkale özellikle e, kömür santralleri ve işte termik santraller konusunda çok büyük bir sıkıntı yaşayan e, önemli bölgelerimizden bir tanesi. Yani Türkiye genelinde bu alanda gerçekten çok yoğun bir e, baskı varken Çanakkale bölgesinde yaklaşık işte böyle 14 tane şu anda telaffuz edilen 14 tane e, termik santral yapım projeleri var. Bir termik, termik santral üssü haline getirilmeye çalışılıyor. Aynen aynen Hı -hı. Doğal olarak da şimdi şey bu alanda sıkıntımız başladı çünkü insanlar sadece protesto etmekle yeterli kalınmadığını bu alanda gerçekten daha farklı alternatif modeller üretilmesi gerektiği üzerinde düşünmeye başladık. Hı hı. Doğal olarak da şey ilk aşamada bizim düşündüğümüz şey gibi de, işte yenilebilir enerjiyi teşvik etmek, yenilebilir enerji sistemlerini kaynaklarını mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmak. Zaten son 25 yıldır bu alanda bütün dünyada çok önemli bir trend gelişiyordu. Fakat biz Çanakkale'de bunu işte nasıl yaparız, nasıl yaygınlaştırırız derken o dönemde bizim derneğimizin gıda güvenliği üzerine yurt dışında yapmış olduğu bir Avrupa Birliği projesinde bir enerji kooperatifiyle tanışma imkanımız oldu. Belçika'dan o geçtiği şey, salı günkü toplantımızda da konuşmacı olarak bulunan Patrick Gelater'ın gelmiş olduğu... Enerji 2030 ile tanışma imkanımız oldu ve onlar bizim ufkumuzu çok geniş bir şekilde açtılar. Yani böyle bir imkan varmış, böyle bir şey yapıyorlarmış diye. Ve biz bunları çok sıkıştırmaya başladık. Artık nedir? Nasıldır? Nasıl yapılıyor bu enerji kooperatifleri derken 2002'de başlayan bu süreç işte ondan sonra Avrupa Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Birliği ile tanışmamız, diğer kooperatiflerle tanışma e, sürecine girmemiz vesaire, Bütün dünyada bunun e, sürecini araştırmaya başladık. Hı hı. Ve gerçekten hatta 2004 yılında e, Fransa'da yapılan Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Birliği'nin genel kuruluna falan dahi katıldık. Orada da işte İspanya olsun, İtalya olsun, Fransa olsun, e, Danimarka olsun, e, bir sürü e, ortak ya kooperatifle ortak ver girişimiyle tanışma imkanımız oldu Hı -hı. ve biz de artık bu yola baş koyduk. Ama Türkiye'de baş koyduğumuzda karşımıza iki sorun çıktı. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi mevzuat sorunuydu. Türkiye'de bu konuda hiçbir mevzuat veya daha doğrusu oturmuş bir mevzuat yoktu belli başlı işte kooperatifler kanununun tanımış olduğu bazı haklar var veya yenilenebilir e, enerji yönetmeliği çerçevesinde tanınmış olan bazı haklar var. Ve biz onları işte böyle esneterek işte biraz şey yaparak bir kooperatif için neler yapılması gerektiği üzerinde e, çalışmalar başlattık ve bu konuda da işte gerek enerji piyasası düzenleme kurumuyla gerek e, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile çok yoğun e, irtibatlara geçtik hı hı. ve e, o zaman e, baktık ki kooperatiflerin önünde gerçekten sıkıntılar var. Hı hı. Onu aşmanın e, yollarından bir tanesi işte lobi faaliyetiydi ama daha da önemlisi bu lobi faaliyetini gerçekleştirirken daha çok üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi bu Türkiye'de hiçbir iyi örnek teşkil edebilecek bir mekanizmamız yok. Bunun örneklerini Tabi sadece ki. batıda görüyoruz herhalde. Peki Tabi bu ki. uygulamakta... Hayır bir... sadece batıda değil. Mesela Hindistan'da çok yaygın. Mesela e, Güney, Amerika'da Güney Amerika'da çok yaygın. Güney Amerika'da, Bolivya'da vesaire, Oralarda. Evet var. yani. Buradaki Avustralya'da... Somut mesela olarak... Mesela yaygın ki biliyorsunuz Bilmiyorum. konuklarımızdan bir tanesi de Avustralya'dan da. Hı hı. Ee, biz de bu iyi örnekleri bir araya getirmek ve onlarla bir arada bir şeyler üretebilmek... Türkiye'de de bu konuda bir ilk adımı başlatabilmek için böyle bir konferans hazırlıklarına giriştik. Hı hı. Gerçekten e, bu konferansa destek veren e, tüm arkadaşlarıma gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle o çok başarılı bir konferans olmasına onların hepsinin çok büyük katkısı oldu. Hı hı. Yani isimsiz kahramanlarımız çok fazladır. Ona özellikle belirtmek isterim. Peki Türkiye'de yani aşmanız gereken en büyük engel neydi bu konuda? Türkiye'deki aşılması gereken en büyük engel bir kere mevzuatta kooperatif, yani kooperatifleri ilk aşamada daha doğrusu ticaret kanunuyla beraber tanınmış belli başlı pozitif haklar vardı. Hı hı. Ki kooperatifleri bunun tanınması zaten çok da normal çünkü kooperatifler aynı zamanda bir yerel kalkınma modelidir. Hı hı. E, yerel kaynakların daha dengeli bir şekilde dağıtılmasını e, sağlayan e, unsurlardır. Bu yerel kalkınma e, açısından e, kooperatiflere böyle bir hak tanınmış ile Ama enerji kooperatifleri özellikle de yenilenebilir enerji kooperatifleri konusunda bir e, mevzuat sıkışıklığı vardı. Ve o mevzuat sıkışıklığı bizim karşımızdaki en büyük engeldi politikler toplantısında yani yenilenliklerin enerji kooperatifleri toplantısında da bir e, özellikle işte benzuatı düzenleyen kurumlardan tutun e, mevzuatları konusunda sıkıntı yaşayan tüm herkes veya bu konuda çalışan herkes ve iyi örneklerin hepsini bir araya getirerek böyle bir organizasyon yaptık hı hı. konuşmacılarımız çok e, çok çok özeldi. ben gerçekten özellikle yurt dışından gelen konuşmacılar hakkında çok kısa bir bilgi vermek isterim ben ben sen, izin hı hı. Ee, Almanya'dan mesela Benge Enerji Kooperatisi'nden Katerina Habersbruner diye bir uzmanımız vardı ee, Katerina Habersbruner'in anlatmış olduğu örnek bizim için de çok efektif bir şeydi bu Örnek mesela okul aile birliği. Hı -hı. Ben o de şey ricayet çektim zaten oradaaya geçmeden önce yani dinleyicilerimizin <gülüyor> aklında da bir şekillenmesi açısından yenilenebilir enerji konusundaki kooperatif nedir yani apartmandaki 16 daire ile birleşip bir e, bir sisteme dahil olma durumu işte çatılara Güneş paneli alıp bunu e, mevcut e, devletin sistemine satma gibi bir şey bunu böyle somut örnekle Belki bu konuşmacının verdiği örnekle bunu tamamlayacağız ama lütfen böyle bir örnekle anlatabilir misiniz? Buradan yolu çıkarak bireyler olarak neler yapılabiliriz? O mevzuat sıkıntıları da tamamıyla aşıldıktan sonra neler yapmalıyız sizce? Çok doğru. Zaten ben de özellikle ondan <gülüyor> bahsetmek isterim. Mesela Bank Enerji kooperatifi dediğim gibi bir okul aile birliği bir araya gelmişti ve <gülüyor> Katerina Hanım o, özellikle bize o örnekten yola çıkarak Alman mevzuatı ve Alman sistemini anlattı. O okul aile birliği kendi e, öğrencilerinin kendi çocuklarının e, okudukları okulun çatısına okulun enerji ihtiyacını karşılayacak bir e, sistemin kurulması için kendi aralarında bir kooperatif kurmuşlardı. Yani Hı -hı. okul aile birliği kendi yapmadı bunu okul aile birliğinde bulunan aileler bunu bir araya gelerek yaptılar. Hı -hı. Bu aslına bakarsanız bizim sizin az önce sormuş olduğunuz soruya da e, karşılık geliyor. Hı -hı. Biz de. E, bir apartman yönetimi olarak böyle bir şey yapamıyoruz. Mevzuatımızda böyle bir şey yok. Ama bu apartmanda oturan kişiler bir araya geldiklerinde o apartman için bir kooperatif kurabiliyorlar. Buna herhangi bir mevzuatta yasal bir engel yok. Ve o apartmanın elektrik ihtiyacının belki hepsini, belki de sadece belli bir oranını, belki daha fazlasını, üretebilecek bir mekanizma, şey, bir sistem kuratmalarına izin olabiliyor. Hı hı. Onun haricinde mesela işte az önce söz etmiştim, Belçika'dan Enerji 2030, yani 2030 kooperatifinden gelen Patrick Kellefer vardı. O daha çok pratik örneklerden yola çıkarak bir kooperatif modelini anlattı. O da pratik örneklerinden bir tanesi şuydu, onlar... Yerleştikleri küçük köylerde evlerin çatılarını şeylerden, ev sahiplerinden kiralıyorlardı bu aynı zamanda o ev sahiplerini de kooperatife ortak ediyorlardı. <gülüyor> Atıyorum o evin çatısı 8 tane veya 10 tane şey yapabiliyor. Güneş paneli alabilecek kapasitede yani güneye bakan bir şekilde falan. İşte bu o, miktarda alabiliyorsa ha tamam diyorlardı. O zaman biz de sizin çatınıza koymuş olduğumuz 10 tane panelin 2 tanesinin üretmiş olduğu elektriği size veriyoruz. Geri kalan 8 tanesiyle de şebekeye satarak işte e, ...kooperatife artı gelir sağlamış oluyoruz diyorlardı. Böyle bir model yaratmışlardı. Bu mesela Türkiye için de uygulanabilecek o, o, ortak modellerden veya uygun modellerden bir tanesi. Bunu hiç Türkiye'de uygulayan var mı? Yani bu anlattığımız modelleri şu anda başlayan var mı? Hayır. Hayır. Sizce i̇şte neden? onun için zaten bu kooperatifler toplantısını yani konferansını hı. düzenleme ihtiyacını hissettik. Hı hı. Anladım. Yani da daha çok herhalde insanların ee, bu işi fark etmesini, daha çok bilince, hani artık engellerin kalmadığını ve neler yapılıyor bunları öğrenmeye zannedersem önce bir konuşmaya ihtiyacımız var. Çok doğru. Yani ilk önce e, her şeyden önce bakmamız gereken bence ilk önce kendi halimizi bir görmemiz, son durumumuzu bir görmemiz gerekiyor. <gülüyor> Ondan sonra bu son durumla beraber <gülüyor> artık ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz kavramına tabii taşımamız gerekiyor ki biz zaten bu konferansta bu nasıl yapabiliriz'i tartıştık nasıl yapılması gerekiyor tartıştık şimdi de artık tahmin ediyorum ki e, Türkiye'de bu konuda önemli adımlar atılacak çünkü 200 kişinin üzerinde bir e, dinleyiciye ulaştı o günkü konferans ki bizim için gerçekten hiç beklemediğimiz e, tahmin etmediğimiz bir katılımdı bizi çok mutlu etti Türkiye'nin her yerinden neredeyse açık söylüyorum farklı katılımcılar vardı İzmir'den işte atıyorum şeyden Mersin'den Ankara'dan Bursa'dan, Tekirdağ'dan gelen katılımcılar vardı ki bunlar bizi gerçekten çok umutlandırdı tahmin ediyoruz ki Almanların çok kullandıkları bir enerji dönüşümü, enerji değişimi diye bir kavram var Tabii. Enerji tönfmişim diye. Hı hı. E, tahmin ediyorum e, Türkiye'de de böyle bir e, noktanın ilk adımlarını bu şekilde atmış olduk. Çünkü yenilenebilir enerjiye gerçekten ülke olarak da çok ihtiyacımız var. Peki son açım. olarak size şunu sormak istiyorum. yani e, ya Bunlar konuşuluyor tabii. Bizler konuşuyoruz. Bir takım insanların gündeminde henüz uygulamaya koyulmuş olmasa da ama mevcut tabloya baktığımızda işte açık radyo dinleyicileri buna çok e, çok yakından takip ediyorlar ve biliyorlar bu mevzuları yani Türkiye'deki Türkiye'nin enerji konusundaki politikasına baktığımızda işte 2023 e, vizyonumuz var biliyorsunuz buna yönelik işte 120 bin megawata çıktı bu kadar ihtiyacımız var ve mevcut kömürlü santrallerden biz e, artık o kadar yakası etmişken işte 70 tane yeni kömürlü santral yapılması planı var nükleer santralin daha birincisiyle ilgili birçok tartışma var üçüncüsünün yer tespitleri yapılıyor vesaire vesaire bir sürü bir, bu konuda dünya ile tamamen zıt bir enerji politikamızın olduğu bir ortamda umutlu musunuz? Ben açık söylüyorum umutluyum. Çünkü e, benim e, umudumu arttıran noktalardan bir tanesi e, çok net bir şekilde gözlemlediğim, o günkü toplantıda gözlemlediğim altyazı. E, Ankara'dan yani bakanlıklardan gelen temsilcilerine sözleri ve konuşmaları ve iclemleri oldu. Çünkü toplantı sonrası biz kendileriyle de işte beraber oturup sohbet etme imkanına sahip olduk. O konuda da bir umut olduğunu görebiliyorum. Mesela EPDK şu anda yani gerçekten umut verici bir şey. Bireysel Elektrik üretimi yani konutlarda siz kendi elektriğinizi kendi üretmek için bir sistem kurmaya çalışıyorsanız EPDK bu konuda e, 10 kW'a kadar 50 kW'a kadar belli başlı haklar ve müthiş kolaylıklar sağlamanın e, yollarını arıyor ve daha doğrusu e, bu konuda çalışmalarını başlatmış durumda. Mesela 10 kW'a kadar 10 kW nedir biliyor musunuz? 3 tane ev demektir üç tane evin normal ihtiyacı demektir ee, on kilovatta kadar siz bir e, kendi evinizde kendi sistemnize kurmak e, enerji üretmek istiyorsanız bu konuda bireysel e, tükete şey, bireysel tüketimi özellikle teşvik edici unsurları e, ön plana çıkarmanın yollarını aradığını görebiliyorum yani bu konuda çalışmalar yapmış olmaları bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz bu konularda yapmış olduğumuz konuşmaların bile ne kadar önemli bir unsur olduğunu görebiliyoruz. Peki. Bizim, bir de en önemli öyle. noktalarından bir tanesi bizim e, ekoloji mücadelesinde her zaman en çok dile getirdiğimiz e, kavramlardan bir tanesi karbon ayak izidir. Hı hı. Bir şeyin yerinde üretilip yerinde tüketilmesi en önemli kavramlardandır. Hı hı. Enerji de aynı şekilde siz yerinde ürettiğimiz enerjiyi yerinizde tüketirseniz çözümü üretmişsiniz demektir. Çünkü ulaşım kayıplarını, akla şey kaybetmiş olursunuz. İşte efendime söyleyeyim, o taşıma hatlarının tamiratı, bakımı vesaire, onların maliyetlerini kaybetmiş olursunuz. Düşünsenize, de, evinizde, çatınızda üretiyorsunuz, kendi evinize tüketiyorsunuz. Hiç başka bir şey bağlı değilsiniz. Biz Almanya'da bir grup gazeteci bu sözünü ettiğiniz e, enerji dönüşümü ile ilgili. E, neler olup bittiğini anlamak için Almanya'ya gitmiştik, yerinde görmüştük. yani Düşünün güneşlenme evet, gün sayısı siz, olarak. Sizler öyle bir e, <gülüyor> tur yapmıştınız değil mi? E, evet, bir güneşlenme Hı -hı. gün sayısı olarak Türkiye'den ne kadar fakir olmasına rağmen Almanya'nın gittiğimiz küçücük köylerde bile ahırların tepesinde güneş panellerini görünce insan gerçekten bir tuhaf oluyordu. Neden diyoruz acaba bizim Güney, Ege'de? Ee, Akdeniz sahillerinde neden bunlar yok neden Orta Anadolu'da bunlar kurulmuyor Ama tabi ben de sizin gibi yani umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz Yoksa bu mikrofon başında olmayız elimize kalemi almayız ee, Başka ben, yerlere gideriz Ben, ben zaman... gerçekten umutluyum çünkü özellikle biz ne kadar çok konuşursak ve ne kadar çok uh, bu alanda uh, bir şeyler uh, hazırlayıp uh, bir insanların önüne sunabilirsek Lobi o kadar hızlı bir şekilde ne? gelişiyor. Olacak, Mesela kooperatifler ne? konusunda e, biz e, burada Çanakkale'de e, üç arkadaşımız, üç tane e, avukat arkadaşımızla beraber o kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz ki iki seneden Biliyorum. beri Hı -hı. onlar artık mevzuattaki bütün eksiklikleri tespit edip direkt EPDK'ya kendileri yolluyorlar. Bunlar, görürsün bile, görürsün. bunlar bile, bunlar bile bu lobi faaliyetlerinin ne kadar önemli, ne kadar. Yerinde olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Biz o geziden sonra da şöyle bir hayalimiz vardı. Acaba bir e, bir araya gelip bir tane rüzgar enerji santrali, bir tane rüzgar gülümüz olur mu? <gülüyor> para biriktirsek gücümüz yeter mi diye. Aklında belki çok bir... para değil biliyor musunuz? Belki bu hayali çok, çok, gerçekleştiremeyeceğiz çok, çok bir şey değil. ama bu mevzuat yani kolaylıklarından ben... sonra belki bir kooperatif kurabiliriz. Orada da size danışabiliriz. Bize yardımcı olursunuz. İş <gülüyor> fazla ne demek tanışmak? Yani hep beraber kuruyoruz. Bizim kooperatifimizi <gülüyor> sizi de bekleriz. Şu anda bir şu anda henüz uygulaması yok dediniz ama belki bu anlamda da bir önceliğini yaparız. Peki çok teşekkür Tabii. ederim. Ee, mikrofonumuzda eee Tıra Çevre Derneği'nin başkanı Oral Kaya vardı. Yenilenebilir enerji politikalarını Türkiye'de değişen mevzuatları konuştuk. Çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Serkan Bey. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şimdi küçük bir e, şarkı arası vereceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayın. And Tyler's down in jail Had no money for to go there bail Keep your eyes on the prize Hold on Hold on Hold on, Hold on. Hold on. Keep your the eyes prize. on the prize Hold on began to shout doors popped open and all walked out keep your eyes on the prize hold on. Hold on. Hold on. hold on hold on hold on keep your eyes on the prize hold on well the only chains we can stand are the chains of hand in hand keep your eyes on the prize hold on freedom power wouldn't take nothing from a journey now keeping your eyes on the prize Elbiden ekonomi ve ekoloji programından herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama çok da fazla bir vaktimiz kalmadı aslında. Şimdi ilk bölümde neler konuştuk? Ee, Türkiye'nin dünyanın en önemli meselesi artık temiz enerjiye geçme. Sürdürülebilir e, enerji konusunda neler yapılıyor? Bizim neler yapmamız gerekiyor? E, bunu biraz konuşmaya çalıştık. Türkiye'de de bu konuşmaya başlandı. E, dünyada birçok ülkede. Sadece Batılı devletlerde değil, Doğu'da da artık bu konuda ciddi adımlar atılıyor. Buradan e, tabii son sözler olarak, yani her zaman bu eleştiri yapıyoruz. Yani ben gazetecim sonuçta, e, hep e, farklı bakmak, e, yanlış giden şeylere fokuslanmak ve bunları sizlere aktarmakla sorumlu olduğumu düşünüyorum. E, dolayısıyla e, uzun bir süredir Türkiye'deki enerji politikasına konuş enerji politikasını konuşuyoruz. Neler olması gerektiği, neler olmadığı, neleri yapamıyoruz bunları konuşuyoruz. Ee, dünya başka, hakikaten başka bir e, yönde temiz enerji konusunda artık fosil yakıtları kullanmama konusunda farklı bir eğilim e, gösteriyor ama Türkiye'de maalesef bunu e, çok fazla devlet politikası olarak göremiyoruz. Enerji politikası anlamında bence yanlış yoldayız. E, açık Radyo dinleyicileri eminim e, çok aşinalar bunu. 15 Mayıs'ta, Alada Ağa'da e, kömürlü e, santrallerle ilgili ciddi bir e, gösteri olacak. E, geniş katılımlı olacak. Bunu da takip edeceğiz. Buradan aktarmaya devam edeceğiz. Sivil e, toplum, toplum kuruluşları, aktivistler bu konuyu ele almaya, bizler de sizlere aktarmaya e, devam edeceğiz. Kömürlü termik santraller re, artık yani enerji politikası olarak mutlaka bir son vermemiz lazım. Çünkü bunlar kirletici. Bizim daha temiz Anayasamızın bize öngördüğü 56. maddesinde herkesin sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşam hakkına kavuşması için e, mutlaka ve mutlaka bu politikalardan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani 70 tane termik santral yapılması planlanıyor. İlk bölümde Çanakkale'ye konuştuk. Çanakkale gibi e, Adana bölgesinde de yine termik santral üssü kurulma projeleri var. Bir tane değil, üç tane değil. Tam 70 tane bu bölgelerde. Ee, Batı Karadeniz'de Zonguldak, Amasra o hatta da e, onlarca termik santral yapılması planlanıyor. Nükleer santralden bahsediyoruz. Bugün bunların yerine e, Troy Çevre Derneği Başkanı Oral Kaya ile konuştuğumuz gibi artık e, güneş Panelleri kurup, kooperatifler kurup, bireyler anlam bireysel olarak da e, bunu e, bu konuda eğilmemiz, neler yapabiliriz, e, bunları düşünmemiz, önce dinlememiz, mevzuatlarını bir anlamamız e, ve sonra harekete geçmemiz gerekiyor. En önemlisi harekete geçmek. Bizim de tek derdimiz bu. insanlara bunları anlatıp bir, bir, birilerini harekete geçirmek. E, ne kadar başarabiliyoruz, ne kadar başaramıyoruz? E, pek emin değilim ama e, sonuçta hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz. Umudumuzu kaybetmeden sonuna kadar devam edeceğiz. Temiz bir dünyada yaşamak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu haftalık ekonomi ekoloji programından ee, bu kadar diyelim. Haftaya görüşünceye dek herkese hoşça kalın. Ekonomi ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.